Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Dünya Mirası Adalar programında ...Açık Radyo Stüdyosu'nda... ...üçümüz stüdyodan... ...herkese merhaba diyoruz... ...ben merhaba. Derya... Merhabalar ben Asu... ...ben de <gülüyor> Evet, ee, Teknik Masada Selahattin var... ...teşekkür ediyoruz... ...ve sevgili arkadaşımız Sibel Akkaşoğlu da... ...bugünkü destekçimiz... ...ona da gönülden teşekkürler... Ee, ...tabii adalar deyip de fayton demeden olur mu... <gülüyor> ...ki yakın zamanda 3 Temmuz'da... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu... ...adalarda faytonlara koşulan atların durumuyla ilgili bir e, incelemede bulundu e, öncelikle tabi çok faydalı çalışmalar bunlar e, ayrıca İstanbul borusu'nu da bildiğimiz kadarıyla hayvan hakları ile ilgili yüz gönüllü avukatı var onlar da bu hayvan hakları ile ilgili e, çalışıyorlar ama biz hemen şöyle bir parantez açalım kendimizle de ilgili küçük bir şey söyleyelim e, biz de hayvan hakları savunucusuyuz ee, ...ve e, üçümüz... ...ada'da yaşıyoruz... ...değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ulaşımımızda e, yürüyerek... ...ve bisikletlerle yapıyoruz... ...genellikle. Çoğunlukla yürüyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Adaların... ...hemen şurada gireyim araya... Ee, ...adaların yolları... E, ...yaya yolu... ...yani şeyde... E, ...koruma kurulu kararlarında... ...adaların bütün yolları... ...yayalar için aslında ayrılmış... Bir de at arabaları ee, ve bir ve şiddetler. At Hayır yani yaya yolu diye geçiyor. Yaya yolunu at arabalarıyla paylaşıyoruz. At arabaları da yani faytonlar e, kaç senelik yani böyle bir yüz e, senelik bir geçmişi var. Dolayısıyla adaların aslında kültürel kimliğinin artık bir parçası haline gelmiş. Biz yayalar e, faytonlarla birlikte... Ve de bisikletlerle birlikte evet. ama yani kişisel bisiklet, ticari bisikletler değil. Evet. Paylaşıyoruz yıllardır. Fakat tamam. sonra bir şey oldu işte arada. <gülüyor> evet. Bir de evet. ve ve bunu bilmeyenler bak, için de söyleyelim. Evet. Tamamıyla sit bölgesi. Bir de fayton hani a, atlı fayton, atsız fayton sanırım bunda da bir yanlışlık var değil mi? Ay, sen daha Aslında, çok gülürsün. Yani fayton zaten at olduğu zaman faytondur. Ötekinin adı fayton Olmadığında... taklidi. <gülüyor> ee, bir, bir, bir sıfat bulamıyorum. Yani, Çirkin bir vasıta onu övenleri açıkça bütün estetik düşkünleri adına kınıyorum tamam. Şimdi tekrar o zaman e, şeye gelelim. Bu bilgileri sonra çok çirkin sonra. çünkü. Ha, tamam. çirkin olmasının ötesinde. Hayır efendim çirkin. Yani evet. her şey bir yana çirkin. <gülüyor> ticari. Yani ticari düşüncenin ötesine geçemeyen bir efendim, tasarım bu, bunlar formatı. Bunlar tamam. Bunların tamamı tamam. Fakat bir de çirkin. Tamam. <gülüyor> Şimdi şeyde kalmıştık. Komisyon incelemesinde. Ee, devletin tüm kurumları çağrılmış burada 12 milletvekili geldi adalardaki incelemeye. adalara geldiler bir inceleme evet, yaptılar evet. bundan bahsediyoruz burada e, siyasi partiler var 12 milletvekili var kaymakam var devlet erkanı var e, faytoncular odası başkanı e, var bir tek olmayan var Adalılardan hiçbir sivil inisiyatif yok. Sivil hiçbiri, toplum kuruluşu yok. Hiçbiri yani evet. kent konseyinden STK'larına e biz yerel bir e, şey yapıyoruz değil mi? Burada program Dünya Mirası evet. Adalar. Üç senedir çalışıyoruz. Bizim gibi çalışan daha birçok bu konular üzerine çalışan daha da eskiden e, kişiler var. Bunların hiçbirinden e, bir görüş alınmamış. E, bir de e, çok enteresan bir şey şeylerden görün, görüş alınmış ama komisyon. Ee, hayvan haklarının e, savunucularından ama bunlar adalardaki olan hayvan haklarının e, savunucuları değil onlardan bir e, sunum almış, bir briefing kalmış. E, o normal ama çünkü ama bu bir zaten hayvan haklarıyla ilgili bir komisyon olduğu için bu normal fakat normal olmayan Hı? senin de işaret ettiğin gibi yani bizzat adalarda bir fiil ...yaşayan, ulaşım talebi olan, kültür miras konusunda çalışanlar. Evet, bir de bu şey konusunda, son, yani önemli ha. bu sivilin olmamasında ben şunu da söylemek istiyorum. Bütün bu kişiler, 12 milletvekiline de dahil olmak üzere, hat hatta buradan da soralım. Bir gece kaldılar mı adalarda, bisiklete bindiler mi, ormanlarında yürüyüş yaptılar mı, denize bir girdiler mi, havasını soludular mı... Tamamıyla nasıl bir ada yaşamı var şehrin dışında yanında bunu test edebildiler mi? Bunu yapamadığınız sürece bu kararların hepsi tepeden oluyor. Karar evet. yok burada. Burada bir analiz evet, çalışması yani yok. Evet yani çalışma da yani Araştırma sonuçta yalanıyor. eksik ve şey olabilir değil mi? Bilgiler eksik kaldığında. Çok doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Oraya gelenlerin böyle bir inisiyatif kullanması çok zor. Çünkü gerek komisyonlarda yer almak gerekse komisyonlara görüş ulaştırmak için yönetmelikte ve kanunda önce ne, kimlerin bu hakkı olmadığı yazılı anlatabiliyor muyum? Yani, e, Nerede bu yazıyor? Kanunda ve yönetmelikte <gülüyor> yazıyor. Şimdi kimlerin hakkı yoktur kimler katılamaz diye yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu Türk Devleti'nin. Giderek artan son zamanda hı hı. son on yıldır giderek artan merkeziyetçiliğinin son on yıl değilse hı hı. bile son altı yedi sekiz yıl neyse giderek artan merkeziyetçiliğinin ee, kamuoyundan kopukluğunun bir şeysi sonucu yani o insanlar kendileri inisiyatif kullanarak belki ee, çok da şeysi olmadan e, bir e, yazacakları rapora yansıtma imkanları olup olmadığını bile bilmiyorum. Kimseyle zaten kolay kolay konuşamazlardı. Yani bu sadece yetki aşımı falan olurdu. Eğer böyle bir şey yapsalar. Biz haklıyız. Biz Anladım. istiyoruz ki... Temassız bir rapor çıkacak yani. Efendim bütün raporlar öyle çıkar. <gülüyor> yani başka türlü rapor çıktığı yok. Şeyin e, Meclis Araştırma Komisyonları'nda zaten bir şey olur. Ayrıca bu Burada bir şey daha var. Kaymakam'dan rapor, bir briefing alıyorlar. Ve Kaymakam'ın briefingi de şu son önerilerle bitiyor. Bir, şey sayısı, fayton sayısı 30-40'a inecek. Ee, atlar, atlar e, 300, efendim, uzu, uzu, civarı. usulüne, 300 civarında Hı -hı. usulüne uygun olarak bakılacak ve gezinti maksadıyla kullanılacak ee, iskeleden uzak bir yerde olacağı için de atlar e, zaten ulaşım maksadından Hı -hı. tamamen ayrılıyor e, ve çözüm elektrikli araçlardır deniyor Hı -hı. hangi elektrikli araçlar olduğu bile belli değil yukarıda bir yerde şey diyor bir ring seferi yapılacak araçlar diyor ama yani o bile bildiği çünkü şu sıralar adanın en büyük sıkıntısı e, bu işte şeyler e, bireysel elektrikli evet. araçlar. Asu kendi gözleriyle şahit oldu kazaya galiba evet. değil mi? 10 evet. evet, yaşında bir kız çocuğu. Yani. Yani. Çok ee, oluyor çünkü yani adaya göre bir vasfı değil Çarpıp devrilip evet. değil mi? 10 evet. yaşında yani. Evet. Yani sonuç evet. olarak yani özetlemek gerekirse evet. aslında hayvan hakları ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonunun hayvan hakları ihlallerini Türkiye'de Türkiye çapında yapılan bir çalışma bu anladığım evet. kadarıyla. Yani bir sürü yere dolaşıyorlar. Ve Türkiye'de hayvan hakları illalleriyle ilgili durum nedir ve yapılması gerekenler nedir türünden bir evet. genel bir evet. çalışma. Şimdi e, burada belki e, bakacağımız şey kaymakamlık tabii ki evet. e, aslında sivil toplumla birlikte daha... ...temas halinde olup sivil toplumun evet. görüşlerini taşıyabilirdi, Tabii toplayabilirdi. Ki. Nitekim kaymakamlıkla ta 2017'de o zamanki Kent Konseyi Yönetimi'nin... ...Ulaşım Çalışma Grubu'nun yaptığı şeyler var. Yani verdiği raporlar var. Ulaşım Grubu Kent Konseyi olarak... E bu konuda çok ayrıntılı hani fayton meselesi, ulaşım planlaması meselesi, yani kaymakamlıkla böyle bir diyalog kurulması ve sivil toplumla birlikte bunun konuşularak bir ulaşım planlaması çerçevesinde bakılması için ta o, o, o zamana giden çalışmalar var. Niye bu çalışmalar hakikaten... Görülmüyor, dikkate alınmıyor. Neden hani adaların da bu sürece katılımı sağlamıyor? O bağlamda sorulabilir yani kaymakamlık bunu yapabilir. Aslında belediye ya çağrılı, de tabii ki olmadıkları halde kendi inisiyatifleriyle e, kent komseyi ulaşım e, grubundan iki arkadaşımız. Ee, Halim Bulutoğlu ve Ali Erkurt ee, bu e, konseyin e, çalışma grubunun raporunun özetini zaten akşam komisyona vermişler ama bu toplantıya katılamamışlar tabii. istemelerine dahi evet, mümkün efendim, işte, olmadığını söylemişler işte, işte yani bunu bilgilendirme ha, olarak söyleyelim anladım tamam tabi yani evet. kim almayan toplantıyı almayan kim komisyon kararı. Hayır adı. efendim komisyon diye kaymakam almıyor. Hı hı. <gülüyor> yani. Komisyondaki e, hiç kimse de mi biz şunlardan kay... bir görüş alalım dediğinde. Komisyon bu kadar... akşam, akşam işte alıyor görüş. Şimdi yani komisyon şey e, ne derler ona Komisyon kendi başına e, öyle, bir, bir, yani tamam komisyon da istese böyle bir şey yapabilirdi büyük olasılıkla ama e, oradaki toplantıda onlar da misafir gibi. Neyse ben komisyonu sunulun her yere geldim. Her projede sivilden bir görüş alması çağdaş dünyada bu böyle. Evet. Doğrudur. Evet. <gülüyor> Buradan yani aslında Hı. peki çıkan şey nedir hani e, bu komisyonun vardı intibalar nedir tabi bu konuda da çok fazla bilginiz yok henüz işte bir demeci var internette yani komisyon evet yansımış bir aslında var. fena da şeyler söylememiş tabi. Evet yani şartlar iyi değil zaten. Bu bildiğiniz iyi değil, şey sonunda da Farklı şey diyor. Kimse e, ama bunları bilmiyorum. biz 2010 bakın şimdi <gülüyor> ben de <gülüyor> şunu söyleyeyim. Ya yani bu konuları biz ne kadar zaten uzun zamandır bir. konuşuyoruz. <gülüyor> Bugün tekrar bakıyordum bizim <gülüyor> hazırladığımız 2017'deki evet. raporlarımıza ki onların geçmişi de var. yani Tabii. senelerdir biz aynı şeyleri Söylüyoruz bu atların e, Yaşam şartları seyislerin Yaşam şartları veteriner Eksiği revir yok e, Ya bütün bu evet. konuları Biz kurumlar, ne kadar uzun zamandır Kurumlar evet Görevlerini gö yerine evet, getirmiyorlar Değil mi yani evet, yönetmelik var Uygulanmıyor evet. yasaklı Alanlar var deliniyor Dur. Evet cezalar kesilmiyor evet. Ee, Bir kere tamamen büyük şehirdeydi bütün yetki Bugüne kadar ...hala da herhalde Ukome öyle... Ukome. Mi? Ukome. ...evet yani burada hiç hiçbir çalışma... ...hiçbir cezai işlem vesaire bunlar... ...şimdi yeni yeni başlanıyor işte böyle... ...bu Kena arada işte tabii ki atları oluyor olan... ...tabii... tabii ...bu da doğru... Tabii. ...bu da tabii evet, ki hepimizin evet. çok üzülerek evet. izlediğimiz bir durum... Hı hı. Ee, ...şimdi bu tabii ki bu durumu hızlandırmak... ...yani gerçekten doğru olan e, çözüm ne olacak... Ee, nasıl bir yaklaşım benimselmeli beni ve bunu senin de dediğin gibi en geniş bir şekilde konuşup hani bir e, şeye anlaşıya ortak bir anlaşıya nasıl varacağız Adalılar ve de e, hayvan hakları bakımından evet. insan hakları bakımından nasıl varacağız? Aslında bu buna, buna baz olacak böyle bir e, geniş tartışmaya e, baz olacak bir rapor da var elde. Evet. Ya yani o evet. şeyin kent konseyi ulaşım grubunun raporu. Var. En son evet. evet. En son raporu. Onun bir özeti de var hatta elimizde. dolayısıyla onun etrafında bir şeyi belediye kaymakamlıkla da tabii anlaşarak böyle bir ortamı yaratmalı biz de sivil toplum evet. olarak. Elimizden gelen tabi bu konuda... Belki daveti bu sıra sivilin yapması gerekiyor oraya. <gülüyor> İşe yarar mı bilmiyorum ama... <gülüyor> ya, e, yarayabilir tabi neden Yapılabilir. O, tabii. Tabii. Şimdi esasen sohbetimize... Dünya mirası adalar de, tabii ki niye evet. olmasın? Çünkü yani temel argümanlardan bir tanesi... Hı -hı. ...ki bunun da konuşulması evet, lazım. Yani atlar ve faytonculuk... <gülüyor> kültür ...adalar mirası. kültür mirasının... Hı -hı. ...önemli bir parçası, parçası diyoruz biz. Tabii ki bu koşullarda değil. Hı -hı. Ama yani bir ideal fikir Hı -hı. olarak... E, Artisanal yönleriyle işte. Evet. E, ne bileyim atlara nasıl bakıldığı iyi bakıldığı ile ilgili, evet. ya yani iyi korunmuş iyi yönetilen bir faytonculuk evet. işinin, yani burada hı. adaların e, kimliği açısından önemli olduğunu söylüyoruz. ama Ulaşım açısından mı? Doğru, yani e, işte işte ulaşım dediğimiz zaman ama mesela e, günü birlik gelen binlerce ziyaretçinin ulaşım talebiyle uğraşmaktan hayır, mı bahsediyoruz? Hayır, değil, değil tabi, mi değil tabi. Evet. Yani değil işte tabi. tam da burada hayvan haklarının farklı boyutları farklı e, savunuculuk. E, şekilde çıkıyor ortaya yani kimisi evet. e, hayvanların e, özgürleştirilip tamamıyla bırakılmasından başka bir savunuculukta hayvanların iyi bakılarak aynı insanlar gibi çalışması gerektiğine ama iyi şartlarda yani bir, kapitalist kaç sistemin defa evet mahir insanları evet mahir başta şey, <gülüyor> Mahire evet, mahir bağlanacağız şimdi. Herhalde o hatta bizi dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hemen bağlanalım o zaman. Sevgili Mahir evet. hoş geldin. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Aa, ee, ama istersen çok teşekkürler. Hemen kısacık e, ben e, dinleyicilerimize Mahi Başdoğan kimdir ya da sen anlatmak ister misin? Hiç, çok hiç daha iyi olur. Misin? Sen söyle, söyle hadi. Benim kim olduğum hiç önemli değil ama söyleyeceğim önemli. Yok, atlar, size... atlar için Bak, çok önemli. Kim <gülüyor> <gülüyor> şu şu noktada duralım istersen. Benim ne, ne olduğum şey değil. Ee, bugün önümüzdeki baktığımız sahnede e, Antalya İzmir örnekleri de karşımızda durduğumuz için İstanbul adalarındaki atların aşağı yukarı sonunun gözüktüğünü baktığım yerden görüyorum. Ee, bunu yok fazetmenin manası yok. Çok net, çok açık bir tehlike var. Bu kaldırılacak. Görünen şey bu. Şahmet tellallığı yapmak istemiyorum. kötümsen şeyler konuşmak istemiyorum. Ama o aşağıda görmemek doğru değil diye düşünüyorum. Şimdi bugüne kadar sizler de ilişki zamanlarda beraber olduğumuzda bu nasıl böyle olmasın diye bilinçlendirme gerçek korumanın nasıl olabileceğini, hayvan sevmenin ne olduğunu falan geçmiş programlarımızda yaptık, konuştuk. Sizin evet. kayıtlarımızda var. Onları anladığım kadarıyla geçtik şu anda. Orada değiliz. Onun için bambaşka bir şey teklif etmek istiyorum. Bu bir e, taktik hareket olacaktır. Bu hareket, bu bu kampanya aslında atlara karşı yapılan bu kampanya şu nokta atların gitmesine doğru gidiyor Buraya neticeleniyor gibi gözüküyor ne yapabiliriz? kısmında da şu var bu atların adalarda ad aşağı yukarı bin civarında at olduğunu tahminim şu anda 1800'müş. At... bayt e, oncular odası başkanıyla dün e, konuştum Lütfen. öğrendim bu 1800 tane atın her bir tanesinin mümkünse önden yandan arkadan Fotoğrafının çekilmesi. Bunun bir envanter çalışması olaraktan gelecek nesillere adamın at varlığı olaraktan belki intikal açık bir kitap olarak derlenmesi. Fakat daha da önemlisi bunların kurtarılmak adına el konulması durumunda takip edilmesine fırsat olacak gelil olması için. Yani artık kaymakam bey mi, belediye başkanı değil mi, hayvansever derneklerin beyleri ve hanımları mı, her kimse belki onun hepsi de bir bağlantıyla zimmetlenmelerini teklif ediyorum. Adadaki atların korunmasını artık tutuyoruz. Atların kaldırılmasını isteyen bunu da sureti haktan dönüp hayvanların iyiliği için onları kurtarıyoruz. Onlara iyi yaşam şartları vereceğiz diyenlerin bir an için sözüne güvendiğimi kabul edelim. Bunların ispat edilmesi için bir atın 40 senelik ömrü olduğu düşünürse 1800 tane atı 40 sene bakabilecek olan baba yiğitlere Helal olsun diyorum açıkçası. Ee, önümüzdeki geçmiş örnekleri çok iyi biliyorum. 60'ların sonunda belediyeye ait çöp toplama arabalarının atları bir gecede kaldırıldı. Ertesi günde onlar günahın hayvan açısından aslan mühimi olarak verildi. Nereden biliyorum derseniz o atları satın almak isteyen ahbaplarım belediyede ihaleye katıldıklarında ihale odasına haber geldi bu beyleri çıkartalım. Gerek kalmadı. Atları hülhaneye verdik diyor. Yani sepet maması olmaktan, kıyma olmaktan veyahut aslan yeme olmaktan başka bir istikamet yok gözüküyor benim baktığım yerde. Yanılmak çok isterim. Dolayısıyla diyorum ki bu bir e, projedir şu anda. Gelin bütün bu konuşmaları bir kenara bırakalım. Kaymakam Bey, başka beyler ne düşünüyorlar bilmiyorum ama zaten karar Verilmiş gibi gözüküyor. Herkes elindeki bir fotoğraf makinesinden ada faytonlarını, faytonların aslarını, varsa isimlerini, eşkallerini, fotoğraflarını yazsınlar. Zaman olursa hikayelerini yazsınlar. İzmir'de bir ahbabın eski bir taleben e, karşı yakadaki faytoncuğun bir kendi çapında evet, bir soracaktık biz de takip mi diye. Aynen e, mükemmel bir netice çıktı ortaya. ...atınla organik ilişki içinde olan... ...ailenin ekmek parasını atlarınla sağlayan... ...atına isim vermiş olan... ...üç kuşaktır atçılık yapan adamlar... ...şu anda atsız olarak oturuyorlar. Antalya'daki... E, ...bir gün gazetesinde haberi çıkan... ...barınaktaki atların... ...gün gelen informasyonunu gördüm. Barınakta falan at kılmaz efendim. Atın barınak... ...kedi halledemeyen bir sistemden bahsediyoruz. Sokaktaki kedileri köpekleri... ...halledemedikten sonra... Atı ne yapacaksınız? Bir atın ne yediğini, bir atın neye ihtiyacı olduğunu bilmeyenlerin hayvansever kisvesinde konuştuğunu görüyorum. Bu kadar bilgisiz, bu kadar fikir sahibi olmak ne cüzdettir? Bu, bu nereden geliyor bu hak? Atların hayat şartlarını inceleyen insanların hayatlarında yarım saat ak beslemişlikleri var mıdır? Bir atın ne içtiğini, ne yediğini bildikleri var mıdır? Bir ata suyun nerede verilmemesi gerektiğini bildikleri var mıdır? Yani ezbere konuştuğumuz zaman Mangaldaki çok rahat kaldı efendim. Ama külfetinin altına girildiğinde bu cevap her kimse bu cevap resmi veya sivil var mı böyle bir makasını? onu da bilmiyorum ama önce envanter tesbidi yapılır. Bugün bu kadar canlı olarak var adada. Bunların kurtulmalarından sonra ne olacak? Hatırlar mısınız? diğer adaya getirilecek olan adları İstanbul'un bir yerinde bakım karantina müddeti sonunda alenen kaçırdılar. Evet. El kurdular yok ettiler. Bugün bir kişi bana o hatların nerede olduğunu söyleyebilir mi? Bir tane o hatlardan bir tanesinin resmi var mı? Kaydı olmadığı için kayıp oldu. Gelin adadaki kaybımızı en azından kayıp edeceksek de bunu kaybımızın kaydı oldu. İlk defa böyle bir noktaya geldik. Bu bizim için bir fırsat. Bir aklın mirasın, bir aklı hayatın bundan daha alemi bir tasalluktan, bundan daha alemi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı hiçbir gün olmadı. Sanki yapacak için malımızı korumak olacak şimdi. Bu mecazi manada. Bizim malımız değil. Ama korumamız gereken bir mantel çalışması yapmak lazım. Atları tespit etmemiz lazım. Ve bunu artık noterle mi yapılır, internet mi yapılır, nasıl yapılır bilmiyorum. Ama bir çeşit manevi zimmetle vermek gerekiyor. Evet. Valla bu şey. çok yeni ve çok şey bir öneri. Uyarıcı bir öneri aynı zamanda. Bunu da şöyle söyleyeyim. Evet, evet. Derseniz, çok teşekkür bu ederiz bu gerçekten. Eski bir kampanyacı, eski bir Greenpeace kampanyacısı. Eşim Melda Keskin'in fikridir. O hayatı barışçıl kampanyalar, barışçıl eylemlerle Geçmiş bir eski eylemcidir. Bunu da ben Melda'dan duydum. Telefonla bir de küçük de... ek daha koyalım. Senelerce de her pazartesi bir adlı muhteşem Bol. bir programı vardı. Açık evet, evet. kendisi. Evet. Ama buradan şeyi kabul ediyor oluyoruz değil mi? değil mi Mahir Bey? Yani bu iş bitiyor dediniz. Bu iş bitiyor. Ee, i̇ş bitiyor bunu sanırım. kabul etmiş evet. oluyoruz. Bunu kazanamadık. Bunu kazanamadık çünkü bunu kaybettik. Rakip kuvvetliydi. Hakem taraf tutuyordu. <gülüyor> ama bu <gülüyor> duygusal e, sömürüler e, hmm. her zaman işte, ama, akıl tutulmasına da bakın, sebep oluyor. Bakın, bakın şimdi tekrar, tekrar... Yani 20 bunlar, tane bisiklet kazası ölümlü insan var mesela. Işte. E, efendim, Bütün bunlar otobik, hiç adalarda öne çıkamadı. Otomobil kazanılan yolu çıkaraktan. Otomobili yasaklamayı düşünebiliyor muyuz? Yoktur böyle bir yüzdü evet. Olamaz böyle bir şey. Ama At yani şey duydunuz olacak. değil mi? Yani kaymakamın da aslında e, faytonların sayısını sınırlayalım. E, iyi koşullara kavuşturalım gibi aslında evet. bizim uzun zamandır duydum. söylediğimiz bir... Duydum, evet. yani yani duydum. Süsatlerimiz ideal... olacak yani. <gülüyor> Sayısının kısıtlanması kısmına katılmıyorum mesela. Evet. Katılmıyor musun? Evet. Kısır... hayır katılmıyorum. Sayısının kuvvetinden istifade etmek gerekir. Bunun ekonomik evet. ölçü faydasından istifade evet. etmek gerekir. Sizin bahsettiğiniz haklı olarak şikayetçi olduğunuz turist talebini de faytonlar özel taksi bineğidir. Otobüs muadili mesela evet. büyük Avrupa merkezlerinde olduğu gibi daha başka altların çektiği 50 kişilik belki e, tramvay gibi esas bir parkurda dolaşan Turistik otobüs gibi kullanılabilir, Hı. özel taksi olarak da, fayton kullanılabilir. Benim gönlüm, benim gençim adada ata da biliniyordu. Bilinmesini de istiyorum açıkçası. Evet, yani, adalarda belki atlarla at, ilgili daha farklı etkilen, bir aynen. şey olabilir. At, Atçı, aslında at, aslında, at, aslında at, asıl tehlike tabii azalt, şu, A, aslında yani e, asıl tehlike şurada e, atların gitmesiyle birlikte at, adaları motorlu araçların saracak oluşu. Evet. Ya bu motorlu Aynen. araçların saracak oluşundan bu, bu konu evet bir, programımızın bu, sonuna geldik evet. maalesef. bir <gülüyor> evet. Onu onu Şimdi, aldık kabul evet. ettik onu çok sağ olun. bizi bekleyen tehlikeler herhalde evet. daha sonra bu evet, evet. araba Aynen. girmesini Aynen. Ay, konuşacağız. Ya alternatif araba. Yani araba. Mayır, çok teşekkür ediyoruz sevgilim Meldaya da sana da ee, sağ olun adalardan selamlar teşekkürler hızlı hızlı konuştum söyleyeceğim evet yok yok A, arkada bize çok güzel horoz sesleriyle başka bir yerden evet senin baktığın Hayır. yer öyle bizim adalarda da böyle bir yer esası şehirden başka bakıyoruz bizler evet. hoşçakal sevgiler evet. gide gide, iyi hayırlı olsun teşekkürler yeni yeni evet evet efendim uzun seneler büyük adada yaşayan atasözlerimizin sözlerimizin de e, at Apostrof A sözlerimiz kitabının yazarı Açık Radyo'da programcı da olan Mahir Başdoğan program konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi Dünya Miras Adalar Facebook, Instagram, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Haftaya salı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adalar, motorlu adalar. araçsız adalar hepimizin. Evet, adalar Hepimizin. Adalar hepimizin. <gülüyor> Hepimizi.